أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلو على طبيب كلو بنا وكرة أعيننا محمد. رب شرح لي صدري بيسل لي أمدي وحلو العقدة من لساني يفكه كولي. رب قد آتيني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين sıra al takayım sıra hallham aleyhim Hay ma bir aleyhimval Allah o kalle bir sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allahım mal filli var hemni vehdini ve haini varzuk ni bak kalle birsallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni es'elüke'l huda ve't tuqa ve'l afafa ve'l rına. Sadeka Rasulullah fima kâle ve kema kâle'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekimmet di cemaati müslimin ihvanidin. Geçen haftaki dersimizde duadan bahsetmiştik. Duanın müminin Allahu Azze ve yalvarış olduğundan bahsetmiştik. Kulun Allah'a karşı zavallılığını, acizliğini ortaya koymanın bir ifadesi olduğunu belirtmiştik. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle duanın başlı başına bir ibadet olduğunu da bildirmiştik. Dersimizi bitirirken demiştik ki, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Allah'ın bize, öğrettiği dua formatları var. Dua örnekleri var. Peygamberlerinden yapılan dualardan hoşuna gidenleri Kur'an-ı Kerim'e almış. Veya bizim nasıl dua etmemizi istiyorsa bize misaller olarak dualar göndermiş Kur'an-ı Kerim'de. Bir de Allah-u Azimuşşan'ı en iyi tanıyan Allah'ı en iyi bilen, ona nasıl ibadet edilecek, nasıl dua edileceğini en iyi bilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından da dua örnekleri var demiştik. Eğer duanın doğrusunu, duanın güzelini, duanın makbul olacak şeklini arıyorsak Kur'an-ı Kerim'deki dua örneklerine ve Resulullah'ın hayatındaki dualara bakmamız gerektiğini belirtmiştik. Bu haftada vaktimiz nispetinde Kur'an-ı Kerim'deki bu dua örneklerinden birkaç tanesini arz edeceğiz. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nelerle dua ettiğini, ne şekilde dua ettiğini ve bize hangi duaları tavsiye ettiğini de belirterek sohbetimizi bitirmiş olacağız inşallah. Rabbim duyduklarımızı anlamayı ve amel etmeyi nasip eylesin. Allah-u Azimuşşan'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda ilk kapağını açar açmaz birinci sayfada ne var? Fatiha suresi var. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlanan sure var değil mi? İlk birinci sure bu. 7 ayetten ibaret olan bir sure. Bu surenin yarısından fazlası dua ile geçiyor. Allahu Azimuşan bize yapmamız gereken duanın örneğini daha ilk surenin ilk ayetlerinden itibaren öğretmeye başlıyor Müslümanlar. Ve bir Müslüman 5 vakit namazını kılıyor, tembellik yapmıyorsa eğer günde Kırk defa bu Fatiha suresini okuyarak Allah-u Azimuşşan'a onun istediği şekilde dua etmiş oluyor. Evet, namazlarımızda elhamı okuyoruz. Zira Hanefi mezhebinde elhamı okumak vacip, Şafii mezhebinde elhamı okumak rükündür. Gereklidir, olmazsa olmaz şartıdır. Okuyoruz ama acaba ne diyoruz elhamı okurken? Merak edenleriniz olmuştur. Bunun manasını öğrenlerinizde de olmuştur. Ama ne kadar büyük bir dua olduğunu da bu kürsüden sizlere arz etmek istiyorum. Allahu u Azimuşşan'ın diliyle dua. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ayetiyle başlıyor. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk ederiz sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi ve hemen arkasından yardım talep ediyoruz Allah'tan İhdine <gülüyor> sıratel mustakim ya Rabbi ne olursun bizi sana gelen yolun en doğrusu hangisi ise en güzeli hangisi ise ona bizi ilet ya Rabbi doğru olan yolu bize göster ya Rabbi diye dua ediyoruz doğru olan yoldan maksat nedir suratellezine <Sessizlik> en'amte aleyhim hani kulların arasından nimetler verdiğin rızıklandırdığın maddi manevi rızıklandırdığın kulların var ya Ha, işte o kulların hangi yolla sana ulaşmışsa o yolu istiyoruz ya Rabbi demektir kimdir o Allah'ın nimetlendirdiği kullar başka bir ayetten onu da öğreniyoruz estaidu billah enam en'amallahu aleyhim kendisine nimetler, Allah'ın nimetler verdiği kullar o kimselerdir ki minen nebiyin, peygamberler ve siddikin, sıddıklar ve şüheda şehitler ve salihin salih kimseler peygamberleri biliyoruz sıddıklar kimdir Allah-u Azimuşşan'a vermiş olduğu sözde duran sözünden sapmayan sadık diyoruz yani sözünde duran insan diyoruz ya Maddi manevi, Allah'a kulluğunu yerine getiren. Bir gün öyle bir gün böyle değil. Geçen haftaki dersimizden hatırlayın. Allahu Azimuşşan'a başımız sıkıştığı zaman dua edip söz verip Ya Rabbi tamam bundan sonra senin istediğin gibi kul olacağım deyip rahatlığa kavuştuğumuz zaman o sözü unutanlar değil yani. Sıddıklar bunlar. Şehitler bellidir. Allahu Azimuşşan'ın yolunda ...canını feda etmiş insanlardır. Peygamberlerden sonraki en yüksek rütbet. salihin bir de salih kimseler.'' Yani Allah'a olan ibadet vazifelerini, namaz, oruç, zekat, hac, haramlardan kaçınma, emirleri yerine getirme, hayatı İslami düzen üzerine kurma. İslami düzen üzerine hayatını kurma. Ev hayatı böyle, iş hayatı böyle, sokağı böyle... Mahallesi böyle, arkadaşlarından muamelesi hep nasıl, Allah nasıl emretmişse öyle. Salih kullar da bunlardır. Rabbim bizleri de onlardan eylesin inşallah. Demek ki elham-ı şerifte, Sıratallezine en'amte aleyhim, Ya Rabbi nimet verdiğin kulların yoluna ilet bizi derken bunları kastediyoruz. Yalnız burada, Tekrar Allah'a yalvararak diyoruz ki: "Ğayril mevdu bi aleyhim ya Rabbi. Kullarından öyle insanlar da var ki sen onlara kızıyorsun. Gazap ediyorsun onlara. Lanet ediyorsun onlara. Aman ya Rabbi, onlardan olmak istemiyoruz. Onların yolunda da olmak istemiyoruz. Bizi muhafaza et." diyoruz. Kimdir bu kavim? tefsircilerin işaret ettiği bu kavim yahudilerdir. Ya Rabbi yahudilerden de olmak istemiyoruz. Yahudilere hayatımızı, yaşantımızı da benzetmek istemiyoruz. Onlardan bizi uzak eyle diye dua ediyoruz. Veladdallin <Sessizlik> yine kullarından ilk önce hidayet yolunu bulmuş, doğru yola girmiş ama sonradan sapıtmış. Yolu şaşırmış. Yolu karıştırmış, senin yolundan çıkmış olan sapıkların yoluna da bizi iletme ya Rabbi diye dua ediyoruz. Onlar kimdir? Tefsircilerin işareti. O sapıtmış olan kavim ise Hristiyanlardır. Bunu yapıyoruz, bu duayı yapıyoruz ve amin diyoruz. Bakın Allah-u Azimüşşan, Kur'an-ı Kerim'in daha ilk suresinin ilk ayetlerinde bize bir dua örneği verdi. Kullar, bana böyle dua edin diyor. Yine her gün yatsı namazından sonra camilerde okuna gelen, okunmayı alışkanlık haline getirilen Bakara suresinin son iki ayeti var. es bile Amenar Dibillah. Âmenel rasûlü bimâ rabbihi vel mu'minûn diye başlıyor orada da bir dua misali var örneği var bize Allah orada da bir dua şeklini bize öğretiyor ikinci ayette Rabbena la tu ahirna innesina evakta'na Ya Rabbi unuttuğumuzdan dolayı veya bilmeyerek hata ettiğimizden dolayı bizi sorumlu tutma Ya Rabbi olur ya Vazifelerimizi yapacağız ama Unuttuk Yapamadık Veya hata ettik bilemeyerek yaptık Yaptı isek bunlardan dolayı Bizi sorumlu tutma ya Rabbi Bu Duanın birinci şekli Rabbena vela tehmil Aleyna isran Kemâ hameltahu alellezine min kabline Ya Rabbi Bizden önceki milletlere Yüklediğin o zorlu görevleri ve vazifeleri bizim de sırtımıza yükleyerek bizi altında ezme ya Rabbi. Yani çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme ya Rabbi demektir. Zayıfız zira, aciziz. Allahu Azimuşşan'ın kontrolü doğrultusunda hareket et, edebiliriz. Onun için Ya Rabbi çekemeyeceğimiz yükü yükleme. Daha önceki kavimlere, milletlere yüklemiş olduğun o ağır yükle bizi de ezme Ya Rabbi diye dua edin bana diyor kullar. Rabbena vela tuhammilna ma la takatelena bih. Biraz önceki duanın bir benzeri Ya Rabbi güç yetiremeyeceğimiz, takat getiremeyeceğimiz şeyleri de bize yükleme Ya Rabbi. Va'fu <gülüyor> anna. Ya Rabbi bizi affet. Veğfillena. Ya Rabbi bize mağfiret et. Verhamna. Ya Rabbi bize merhamet et. Bize acı. en Mevlana. Ya Rabbi bizim Mevlamız sensin. Bizim Allahımız sensin. Bizim velimiz. Bizi kollayacak, bizi gözetecek, bizi yönlendirecek olan sensin Ya Ya Rabbi. O zaman sansuruna alel kavmil kafirin kafirlere karşı bize yardım et ya Rabbi. Kafirlere karşı dayanma gücü nasip et ya Rabbi diye dua ediyoruz. Bu duaların arkasından da yine amin diyoruz. Allahu azamışan işte Bakara Suresi'nin son ayetinde de bu şekilde bize nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretmiş oluyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam ülül azim peygamberlerden, büyük peygamberlerden birisi ve İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerinden birisi de Allahu Azimü Şana çokça dua eden, yalvaran bir kul olarak biliniyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duaları meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde İbrahim Aleyhisselam'ın duaları geçiyor. Mesela bir iki misal verelim hemen. Bakara suresinde geçen İbrahim aleyhisselam şöyle dua etmiş Allah'a Rabbena ve ce'enna muslimeyni leke Ya Rabbi oğlumla beni İsmail'le beni sana boyun eğen kullarından eyle, Müslüman olanlardan eyle İslam'ı kabul edenlerden eyle Ya Rabbi, yalnızca beni değil bak evladımı da Burada da çok önemli bir işaret var. Daha sonra o işareti de söyleyeceğiz. Ve min zürriyetina ummeten muslimetellek. Ya Rabbi bizim zürriyetimizden gelecek olan, bizim sulbümüzden gelecek olan, çoluk çocuğumuz, yavrumuz, torunumuz, yeğenimiz, bizim sulbümüzden gelecek olanların hepsini de sana iman eden, bana ve sana teslim olan mümin kullarından eyle Ya Rabbi. ...diye dua ediyor İbrahim Aleyhisselam... ...bakın ne kadar güzel dua... ...muhtaç mıyız böyle bir duaya? Çok... ...çok muhtaçız... ...babaların, annelerin... ...oğullarına söz geçirmediği... ...çocuklarla anne babalar arasında uçurumların oluştuğu... ...hele şu zamanda çok daha fazla ihtiyacımız var... ...yok, çocuklarımıza söz geçiremiyoruz... ...ne yapmamız lazım... Allah'u azze müshareh çocuklarımız için dua etmemiz lazım. Ama beddua değil ha. Beddua değil. Birçok anne baba cehaletinden dolayı evladından görmüş olduğu sıkıntılardan kalkıp ona beddua ederler. Dua etme yolunu bırakır da beddua ederler. Peki evladının başına bir sıkıntı geldiği zaman ona üzülecek, ağlayacak, peşinden koşacak olan kimdir yine? Yine sensin ey anne baba. Peki niye evet dua ediyorsun? E, hoca canımı yakıyor. Canını yaksa bile dua et de Allah onu ıslah etsin. Allah onu ıslah etsin. Onun için dua etmek lazım. İbrahim aleyhisselam öyle dua diyor. Zürriyetimizden de Müslümanlar getir. Öyle bir dua benim çok hoşuma gidiyor duymuştum çokça da aklıma geldikçe ediyorum size de tavsiye ediyorum ya Rabbi bizi kafir annesi kafir babası etme ya Rabbi böyle bir dua çok güzel bir dua bence kafir dedesi kafir nenesi etme ya Rabbi çoluk çocuğumuzdan zürriyetimizden kıyamete kadar gelecek bütün insanları mümin et Müslüman et ya Rabbi diye dua edelim. Bizim yavrularımızdan, çocuklarımızdan birisi kalkıp ateist olursa ahirette de böyle ciğerimizi söker gibi yavrumuzu yanımızdan kopartıp sürükleyerek cehenneme yuvarlarlarsa üzülmeyecek miyiz? Altüst olmayacak mıyız? Olacağız. Onun için bu dua çok güzel bir duadır. Ve erina menâsikenâ ve tübe aleyna Ya Rabbi bize ibadetlerin usulünü öğret, nasıl ibadet etmemiz gerektiğini bize öğret ve bizim tövbemizi kabul et ya Rabbi. İnneke ente tevvabur rahim. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan Allah sensin ya Rabbi diye dua etmiş. Başka bir ayeti kerime de yine İbrahim Aleyhisselam'ın duasından bahsediyor. Es-said billah. Ve iz İbrahimu İbrahim aleyhisselam bir ara dedi ki Rabbi Ey Rabbim İc'al hadel belede aminen ve cunubni ve beniyye enna abudel asnam Ya Rabbi bu şehri Mekke'yi Mekke mükerremeyi kastediyor Bu şehri emniyetli bir şehir kıl beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut Ya Rabbi Yine evlatlarına evlatlarını unutmuyor yine duada bak beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan uzak tut ya Rabbi. Çünkü Rabbi innehu ne azlenne kesiran O putlar var ya putlar, insanların çoğunu saptıran onlardır. Allah'ın rızasından, Allah'ın cennetinden uzaklaştırıp cehenneme layık bir insan yapan o putlardır. Ya Rabbi onlardan beni ve çocuklarımı uzak tut diye dua ediyor. Famen tabi'ani fe innehu minni ya Rabbi bana tabi olan benim senden aldığım İslam dininin emirlerini tebliğ ettiğimde bana uyan kişiler mutlaka bendendir ya Rabbi. Ve men asani bana asi olan Allah'ın peygamberine asi olan kime asi olmuştur? Allah'a asi olmuştur değil mi? Ve men asani bana asi olan ise fe inneke gafurur rahim işte bir peygamberin özelliği burada bir normal insandan bir peygamberi ayıran şey işte bu ve men asani kim bana, bana isyan ederse kim davama engel olmaya çalışırsa ne olsun normal bir olarak düşün kim benim işimi bozarsa kim benim hayatımı bozarsa, kim benim tezgahımı dağıtırsa ne yaparız biz? Elimizden geleni arkamıza koymayız o insan için değil mi? Hz. İbrahim Allah'ın peygamberi şöyle diyor ve men asani kim de bana asi olursa fe inneke rahim. Ya Rabbi sen çok merhamet edicisin ve günahları da affedensin Ya Rabbi onu sana hevale ediyorum. Senin sonsuz merhametine havale ediyorum. Sen onu bu işten vazgeçirmek istersen vazgeçirirsin demektir. Onu kahret, onu perişan et, onu tepesinin üzerine getir demiyor yani. Böyle bir dua ediyor. Buradan da anlıyoruz ki bizden istenen ve beklenen duadır Müslümanlar. Beddua değil. Zaten müminin ağzına yakışmaz beddua. Beddua müminin ağzına yakışan bir şey değildir. Du'a eder mi Müslüman? Ne kadar yanlış olursa yolda olursa olsun, ya Rabbi onu hidayete erdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet ettiler, onu taşladılar, her tarafının kan yara bere içinde bıraktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah bir melek gönderdi. Melek dedi ki, ya Resulallah ben dağlarla görevli meleğim dağlarla görevlendirmiş olduğum meleğim Allah'ın eğer istiyorsan şu iki dağı şöyle birbirine yaklaştırayım sana eziyet eden o toplumun yaşadığı memleket var ya orayı tamamen haritadan sileyim hepsini alt üst edeyim Allah bu yetkiyi bana verdi git kuluma sor dedi istiyorsa böyle yapayım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Açtı elini dedi ki ya Rabbi, bu ümmetim bilmiyor ya Rabbi. Bilmediği için böyle yapıyor, işin aslını bilmediği için. Bana düşman olmak, sana düşman olmak demektir. Sana düşman olmak da ne büyük bir cürümdür. Bunu bilmedi, bilmedikleri için böyle yapıyor. Ya Rabbi onlara hidayet yolunu göster diye dua etti, beddua etmedi ve kendi dilinden söylediği bir sözdür. Buyuruyor ki ben rahmet peygamberi olarak gönderildim. Dua eden insanların kötülüğünü isteyen bir peygamber olarak gönderilmedim. Aman ha dua dua. Dua çok şeyi düzeltir Müslümanlar. Neler yapan neler. Allahu Azimü bir insan veya bir toplum hakkındaki kararını bile düzeltmeye yeter dua Tabii Allah bir toplumu helak etmeye karar vermiştir o toplum toplu halde tövbe istiğfar ettiğinde yapmış oldukları o hatadan yanlıştan döndüklerinde Allah-u Azimuşşan o belayı bile def ediyor işte Yunus Aleyhisselamın kavmine olan bela başlarından aşağıya bekliyor böyle sicim sicim yağacak Helak edecek, perişan edecek. Bırakın insanları, bırakın hayvanatı, bitki bile bırakmayacak. Tamamen orayı helak edecek. O bela başların üzerine geldiklerinde ne oldu? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi derhal Allah-u tövbe ettiler. Ya Rabbi hata ettik, hatamızı anladık. Aman Ya Rabbi bu beladan bizi kurtar dediler. Allah-u Azimuşşan dualarını kabul etti. O belayı gerisin geri çevirdiği. Du'a ne belalar çevrilir, ne bu yok etmeye yeter. Allahu Azze ve böyle bir dua istiyor bizden. beddua du'a değil, işin kolaycılığına kaçmayalım. Evet, böyle bir pencere açmış oldum size bu dersle birlikte. Yani Allahu Azze ve Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiği, misal olarak verdiği dua örnekleri vardır dedim. Bunlardan birkaç misal ancak verebildim vaktim nispetinde yine peygamber Efendimiz ki Allahu Azimuşan en iyi tanıyan, en iyi bilen, ona en iyi ibadet etme yollarını bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatında dua örnekleri vardır dedim. Vakit geçseydi birkaç dua örneğini sizlere arz etmiş olacaktım ama ezan okundu, vaktimiz bitti. Onun için bu pencereyi sizlere açmış olduk. Sizler de artık bunun araştırmasını yaparak hayatınız duayla dolu bir hayat olmasını temin edebilirsiniz cemaati müslümin evet bir hatim duası var ayrıyeten evet iki hatim daha var üç hatim duası var bir de bu hafta sonu imtihana girecek arkadaşlarımız da dua istediler sizlerden subhane rabbiyel aleyhile alel vehhab elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bizler aciz kullarız. Bizler zavallı kullarız. Bizler senin rahmetine, senin mağfiretine muhtaç olan kullarız. Ya Rabbi bizleri rahmetinden ve mağfiretinden ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbi yapmış olduklarımız hatalarımızı, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bizleri sana hakiki kul eyle Habibine hakiki ümmet eyle ya Rabbi Ya Rabbi dua etmeyi senden istemeyi de bilmiyoruz Bunun yollarını bize göster ya Rabbi Kendimize dua ediyoruz toplumuza dua ediyoruz derken bilmeden beddua da edip belamızı da isteyebiliriz Ya Rabbi bizleri muhafaza ile. Ya Rabbi Habib Edi bin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hayır adına senden ne istemişse onu istiyoruz nasip eyle ya Rabbi Neyden ve hangi şeyden sana sığınmışsa ondan sana sığınıyoruz muhafaza ile ya Rabbi Ya Rabbi duyduklarımızı, bildiklerimizi anlamayı ve onları amel etmeyi nasip eyle ya Rabbi Ya Rabbi İslam yolunda senin rızan için öğrenmeyi nasip eyle ya Rabbi Bu vesileyle zihnimizi açık eyle ya Rabbi bu hafta sonu imtihana girecek bütün kardeşlerimize de zihin açıklıkları ihsan eyle ya Rabbi. Doğru cevaplar vermeyi ve güzel güzel hizmetlerde bulunmayı onlara da bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hatim-i şerifi okuyanların cümlesinin hatimlerini kabul eyle ya Rabbi. Ondan elde edilen sevabı evvelen ve bizzat. Peygamber Efendimizin aziz mübarek ruhlarını hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi. Peygamber-i ehlibeytine ehl-i beytine ensar, muhacirin, tabi'in, tebe-i ruhlarına hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Burada bulunan amin diyen bütün cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Şu mabede, şu camiye ve bu misal camilere, mabedlere yardımı dokunmuş bütün Müslümanların da geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Özellikle hatim sahiplerinin de geçmişlerini de bu hediyelerden haberdar ile ya Rabbi. Bizleri ve evlatlarımızı Kur'an ehli yarabbi, ya Rabbi İman ya Rabbi Senin yolundan, sapmaktan, sapıtmaktan muhafaza ile ya Rabbi Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi Kazancımızı berekette ile ya Rabbi Memleketimizin üzerinde bulunan maddi manevi sıkıntılardan Bir an evvel memleketimizi kurtar ya Rabbi Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi Amin bi hurmeti seyyidil murselin Velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha